Abdest Risalesi Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 5. Bölüm Abdestin Sünnetleri Sünnet, yugatta alışılmış yol demektir. Şu halde, herhangi bir kişiye nispetle sünnetten bahsedildiğinde, onun ister iyi, ister kötü, sürekli ve çokça yapa geldiği davranışları kastedilmiş olur. Örneğin, Cerir İbni Abdullah radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadis-i şerifteki sünnet kelimesi bu anlamda kullanılmıştır. Bir kimse, İslam'da güzel bir sünnet ortaya koyar, çığır açar da, kendisinden sonra onunla amel edilirse, o kimseye o sünnetle amel edenlerin ecri kadar sevap yazılır. Amel edenlerin ecirlerinden de bir şey eksilmez. Ama her kim, İslam'da kötü bir çığır açar da, kendinden sonra onunla amel olunursa, bununla amel edenlerin günahı kadar o kimseye günah yazılır. Amel edenlerin günahlarından da bir şey eksilmez buyurmuştur. Fıkıh usulü ıstılahı yani terimi olarak sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen söz, fiil ve takrirlerdir. Müekket sünnet, Resulullah Aleyhisselatu vesselam'ın çoğunlukla yapıp bazen terk ettiği sünnettir. Nitekim abdestte suyla ağzı çalkalamak bunun örneklerindendir. Hükmü yapıldığında sevap, terk edildiğinde kınanma vardır. Gayri müekket sünnet mendup ve müstehap olandır. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bazı vakitlerde yapıp çoğunlukla yapmadığı sünnettir. Abdeste boyunu mesh bunun misalidir. Hükmü yapıldığında sevap vardır, terk edildiğinde ise kınama yoktur. 1. Abdest almaya niyet etmek Biz Hanefilere göre, abdeste niyet sünnettir. Hanefilerin dışındaki cumhura yani şafi ve malikilere göre farz, hanbelilere göre ise Abdestin geçerliliğinin şartıdır. Abdestin, abdestsizliği kaldırmak, namaz kılmak, abdest ya da herhangi bir emre uymak kastıyla alınması niyettir. Vakti ise elleri veya yüzü yıkamaya başlama zamanıdır. Niyetin mahalli kalptir. Dil ile niyet ettim abdest almaya demek güzel görülmüştür. İmamı Şafii Rahimehullah, abdeste yüz yıkanırken niyet etmenin vacip yani farz olduğunu söylemiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimehullah, abdestin sıhhati için niyet şart değildir. Çünkü Allahu Teala abdest ayetinde dört azayı yıkamayı farz kılmış, fakat niyeti gerekli kılmamıştır. Dolayısıyla abdestte niyeti şart kılmak nas üzerine bir ziyade yani delile ilave etmektir. Nas üzerine ziyade bir değiştirme, nes olup, haber vahid yani bir sahabiden rivayet edilen hadis veya kıyasla Kur'an'ın nesh edilmesi caiz değildir diyerek abdest ayetini, abdestte niyetin vacip olmadığına delil getirmiştir. Niyetsiz abdest veya boy abdesti, ancak serinlenme kastıyla yıkanma veya yüzme gayesiyle suya dalıp çıkma durumunda gerçekleşir. Bu durumların dışında alınan abdestlerin niyetle birlikte alındığı aşükardır. 2. Başlarken besmele çekmek Nitekim Enes İbni Malik radiyallahu rivayet edildiğine göre, bir muharebede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Ashabından bazıları susuzluktan dolayı Rasulullah Aleyhisselatu vesselam'dan abdest suyu istediler. Efendimiz Aleyhisselam da Allahu Teala'ya karşı edebe riayet için "Sizin herhangi birinizde hiç su var mı?" buyurdu. Birisi bir kap içinde az bir su getirdiğinde Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem mübarek elini o kaba sokup çıkardıktan sonra abdestinizi bismillah diyerek alın buyurdu. Ben onun mübarek parmakları arasından suyun çıktığını bizzat gördüm. Ta ki orada bulunanların tamamı o mübarek suyla abdest aldılar. Ravi Hazreti Enes'e onlar kaç kişiydiler diye sorduğunda, yetmiş kadar diye cevap verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Abdeste olmayanın namazı yoktur. Abdest üzerine Allah'ın ismini zikretmeyen, abdeste başlarken besmele çekmeyen kimsenin de abdesti yoktur. Bu hadis-i şeriflerden dolayı Ahmet İbni Hanber ile İshak rahimehumullah, abdeste başlarken besmele çekmenin vacip olduğunu, Kişinin bunu kasten terk etmesi halinde abdestinin geçerli olmayacağını söylemişlerdir. Bizimse bunlara karşı delilimiz şudur. Ayet-i de abdeste başlarken besmele çekmek emredilmediği halde Mevla Teâlâ temizliğin meydana geldiğine dair hüküm vermiştir. Ayrıca Ebu Hureyre radıyallahu an’tan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurmuştur. Her kim abdest alır da Allah'ın ismini okursa, vücudunun tamamı tertemiz olur. Kim de abdest alır da Allah'ın ismini okumazsa, ancak abdest yerleri temiz olur. İşte bu hadis-i şerifte, besmele çekilmeden alınan abdestin sahih olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla geride zikredilen, abdesti yoktur ifadesi, abdestinin gusul gibi fazileti yoktur şeklinde anlaşılmalıdır. Dinimiz hayırlı olan her işe besmele çekerek başlamayı uygun görmüştür. Birçok ayeti kerime ve hadisi şeriflerde bu yönde emir ve tavsiyeler vardır. Allahu Teala En'am suresi 118. ayette şöyle buyuruyor. Allah'ın ayetlerine inanan müminlerseniz, kesimleri anında üzerlerine Allah'ın ismi anılmış olan hayvanlardan yiyin. Hud suresi 41. ayet yine mealen, Nuh dedi ki, her duruşunda ve gidişinde Allah'ın ismiyle besmele çekerek binin gemiye. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın adını anda, besmele çekerek kapını kapa. Allah'ın adını anda, kandilini söndür. Allah'ın adını anda, kırbanın ağzını bağla. Allah'ın adını anda, kap çanağının üzerine ört. i̇bn Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat edin! Onların herhangi biri cinsi münasebet için eşine gelip yanaşırken, Bismillah! Ey Allah! Beni şeytandan uzaklaştır, şeytanı da bize ihsan ettiğin çocuktan uzak kıl derse, sonra aralarında bu işte bir çocuk takdir olunursa, o çocuğa şeytan hiçbir zaman zarar veremez. İbn Adî tefsirinde rivayet edilmiştir ki her kim cuma anında bismillah der de o cumadan ona bir çocuk gelir verilirse o kişiye o çocuğun nefesleri ve kıyamete kadar gelecek neslinin sayısınca hasenat sevap vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın ismiyle başlamayan her hatırlı iş bereketsizdir. Abdeste başlarken besmele çekmeyi unutan, bazı azaları yıkadıktan sonra hatırlayıp besmele çekse, sünneti yerine getirmiş olmaz. Ancak yine de hatırladığı anda besmele çekmesi uygundur ta ki abdest tamamen besmelesiz olmasın. 3. Abdestin başında Elleri bileklerle beraber üç defa yıkamak. Fukahanın bir kısmı abdest almadan önce ellerin yıkanmasının farz olduğunu söylemişlerse de bize göre bu sünnettir. Nitekim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen, ''Sizin biriniz uykusundan uyandığı zaman elini üç kere yıkamadan kaba sokmasın. Çünkü o elinin nerede gecelediğini bilemez.'' Hadis-i şerifi, abdeste başlamadan el yıkamanın, uykudan uyanan için söz konusu olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, elinde bir pislik olmadığından emin olan kimse, elini kaba soktuğunda o su pis olmayacağı gibi, o kimse de günahkar olmaz. 4. Ağız ve burnu iyice temizlemek Ayrıca bu iki fıtrattandır. Nitekim, Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen bir hadisi i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. On şey fıtrattandır. Bıyığı kesmek, sakalı uzatmak, misvak kullanmak, burna su çekmek, tırnak kesmek, parmak mafsallarını yıkamak, eklemlerde biriken kirleri temizlemek, koltuk altını yolmak, kasıkları tıraş etmek, ve suyla taharetlenmek. Bu on haslet Allahu Teala'nın En'am suresinde buyurduğu işte onlar Allahu Teala'nın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onlara uy kavli şerefinde bizlere kendilerine uymamızı emrettiği peygamberlerin sünnetlerindendir. Yahut da bu fıtrattan maksat sünnet-i İbrahimiye yani İbrahim aleyhisselam'ın sünnet-i seniyesidir. Bu fıtrattan maksat dinde olabilir. Nitekim Mevla Teala Rum Suresi'nde Allah'ın tüm insanları kendisi üzere yaratmış olduğu fıtrat buyurmuştur ki bundan maksat her doğan çocuğun yaratılışında mevcut olan İslam dinidir. Buna göre on şey fıtrattandır hadisi şerifinin manası on şey dinden yani dinle ilgili şeylerdendir. Mazmazah, ağız temizliği suyun bütün ağzı kaplamasıdır. İstinşak burun temizliği suyu burnun yumuşağına ulaştırmaktır. Mazmaza ve istinşakla mübalağa etmek. Aza ve buruna sağ elle su vermek. Her birini üç defa yapmak, her defasında suyu yenilemek, aza su vermeyi, burna su vermekten önce yapmak da sünnettir. İstinşakta mübala, suyu burnun katı yerine kadar ulaştırmaktır. Oruçlu olan kişiler mazmaza ve istinşakta mübala etmezler. Çünkü Lakiht İbn Sabre radıyallahu an’tan rivayet edildiğine göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer oruçlu değilsen, mazmaza ve istinşakta mübalağa yap. 5. Misvak kullanmak. Bu da sünnet-i müekkededir. Ağza su verilirken, temizliği tamamlamak için veya abdestten evvel bir karış uzunluğunda ve küçük parmak kalınlığında misvak kullanmak kuvvetli sünnetlerdendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şayet ümmetime zorluk vermeyecek olsaydım, her namazın abdestiyle beraber misvak kullanmalarını elbette onlara emrederdim. Diğer bir rivayet ise her abdestle birlikte misvak kullanmalarını emrederdim şeklindedir i̇bn Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayete göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Misvakla o kadar emrolundum ki, bu hususta bana Kur'an veya vahiy indirileceğini zannettim. Selh İbn-i Sa'd radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cibril, Bana misvağı o kadar tavsiye etti ki, azı dişlerimin çok misvak kullanmasından dolayı zedelenmesinden korktum. Abdullah İbni Yezid el-Hatmi radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 şey peygamberlerin sünnetlerindendir. Utanmak, acele etmemek, kan aldırmak, misvak kullanmak ve koku sürünmek Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir başka hadis-i şerifte de şüphesiz misvak kullanmak kişinin fesahatını, düzgün konuşma kabiliyetini arttırır buyrulmaktadır. Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte de misvak ağzı temizler ve Allahu Teala'yı razı eder buyrulmuştur. Hasan İbni Atiye radıyallahu anhtan rivayet edildiğine göre, Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Abdest, imanın yarısıdır. Misvak da abdestin yarısıdır. Şayet ümmetime zorluk vermeyecek olsaydım, her namazın abdestiyle beraber misvak kullanmalarını elbette onlara emrederdim. Kulun misvak kullanarak kıldığı iki rekat namaz, kendilerinde misfak kullanmayarak kıldığı yetmiş rekatten üstündür. İmamı Mücahit Rehmahullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir kere Cibril'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelişi gecikince, Efendimiz aleyhisselam ona, ''Seni benden hapseden, bana gelmeni engelleyen nedir?'' diye sorunca, Cibril aleyhisselam, ''Biz size nasıl gelelim ki?'' ''Siz tırnaklarınızı kesmiyorsunuz, masallarınızı parmak eklemlerinizde biriken kirleri temizlemiyorsunuz, bıyıklarınızdan almıyorsunuz ve misvak kullanmıyorsunuz.'' buyurdu. Sonra, ''Biz ancak senin Rabbinin emriyle ineriz.'' ayet-i kerimesini okudu. Abdullah İbni Bişir el-Mazeni radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, bir hadisi şerifte, ''Diş etlerinizi temizleyin.'' buyrulmuştur. Zira diş etleri temizlenmediği takdirde, oralarda biriken yemek artıkları nedeniyle, ağız kokusu değişerek, çirkin bir koku peydahlanır. Ve iki melek bundan eziyetlenir. Çünkü ağız, Kur'an yolu ve meleklerin oturağı olduğu için, temiz tutulmalıdır. Zira melekler, çirkin kokudan kaçar. Nitekim, Hazreti Ali radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre bir hadis-i şerifte Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki kul, misvak kullanıp namaza kalktığı zaman, melek de onun arkasında durup onu dinler ve ona yaklaşarak ağzını onun ağzına dayar. Onun ağzından Kur'an'dan ne çıkarsa mutlaka meleğin ağzının içine girer. Öyleyse... Ağızlarınızı Kur'an için temizleyin. Biz Hanefilere göre misvak, abdestin sünnetlerindendir. Namazın sünnetlerinden değildir. İmamı Şafii Şafi Rahimehullah'a göre namazın sünnetlerindendir. Bu ihtilafın faydası şudur. Bir kimse misvak kullanarak aldığı bir abdestle birkaç namaz kılsa, misvak kullanma sünnetini yerine getirmiş ve o abdestle kılınan bütün namazlar, abdestinde misvak kullanılan namazlar kabilinden olacağından, hadis-i şerifte beyan edilen fazileti elde etmiş olur. İmam-ı Şafii Rahimehullah'a göre, misvak sünnetini yerine getirmek ve misvak kullanarak kılınan namazın faziletini elde etmek için, her namaza başlarken misvak kullanmak gerekir. İmam-ı Azam Rahimehullah'tan, misvağın dinin sünnetlerinden olduğu nakledilmiştir. Kemal İbni Hümam rahimehullah Fethul Kadir isimli eserinde hak olan misvan dinin sünnetlerinden olmasıdır demiştir. Buna binaen Kur'an okumak ve şer'i ilimler öğrenmek için uyandıktan sonra yatmadan önce namaza kalktığı vakit ölüm döşeğinde ve Allahu Teala'nın zikri için misvak kullanmak müstehaptır. Ayşe radiyallahu anha şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiğinde misvak kullanmakla işe başlardı. Yine Ayşe radiyallahu anhadan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece veya gündüz uyuyup uyandı mı, abdest almadan önce mutlaka misvak kullanırdı buyuruldu. Misvak kullananın karışı boyunda ve parmak kalınlığında olmalıdır. Sağ ele alınır, serçe parmağının üstünden geçirilir ve baş parmaklı altından tutulur. Ağzın sağ tarafından başlanır. Dişlere, enine sürülür. Misva'nın faydaları Ağzı temizler, Rabbin rızasını celbeder, ağız kokusunu giderir, balgamı keser, mideyi kuvvetlendirir, Fesahatı arttırır, şeytanı kızdırır, ruhun bedenden çıkmasını kolaylaştırır, ölüm anında şehadeti hatırlatır, dişleri beyazlatır ve daha birçok faydaları vardır. İbni Abidin Rahimehullah, misvağın ölümden başka her şeye şifa olduğunu zikretmiştir. 6. Yüzü üç defa yıkadıktan sonra Sık olan sakalın içine suyun girmesini sağlamak için sakalları hilallemek, yani aralamak. 7- El ve ayak parmaklarının aralanması Ayak parmakları, sol elin küçük parmağıyla alttan doğru aralanır. Buna riayet etmek gerekir. İmamı ı Âzam rahimehullahın bilmeyerek bu müstehabbı terk ettiğinden dolayı, yirmi senelik namazını iade ettiği rivayet edilmiştir. 8- Başı meshetmenin dışında uzuvları üçer kere yıkamak. Abdest uzuvlarını üç kere yıkamak, farz değil sünnettir. Farz olan bir kere yıkamaktır. Zira Mevla Teâlâ, abdest ayeti celilesinde ''Yüzlerinizi yıkayın'' buyurarak yıkamayı emretmiştir. Yıkamaksa tek bir defa yıkamakla hasıl olur. Daha sonraysa, ''Fakat sizi iyice temizlemeyi Murad ediyor.'' buyurarak, bu kadar yıkamakla da temizliğin meydana geleceğine işaret etmiştir. Dolayısıyla bir tek defa yıkamanın da abdestin sahih olması hususunda yeterli olduğu sabit olmuştur. Nitekim İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birer kere abdest almış, uzuvlarını birer kere yıkamış, Abdullah İbni Zeyd radıyallahu an’tan rivayete göre ise ikişer kere yıkamıştır. Bu hadis-i şeriflerden anlaşıldığına göre abdest uzuvlarının üçer kere yıkanmasıyla abdest tamam olacağı gibi birer ve ikişer kere yıkanmalarıyla da abdest sahih olur. Lakin üçten az sayıda yıkayan kimse üç kere yıkamaktaki fazilet ve sevabı kaçırmış olur. Değerli dinleyenlerimiz, Abdest Risalesi'nde 111. sayfadayız, yani Abdestin sünnetleri bahsini okuyoruz. Bir sonraki bölümde 9. maddeden devam edeceğiz. Sizleri Allahu Teala'ya emanet ediyoruz. Abdest Risalesi Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 5. Bölüm Sonu